Sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor Neyi kalpli insanlar ara ara özendiğim şeyler yapmazsam bu programda tadalamıyorum alamıyorum o yüzden şöyle bir şeyler söyleyeceğim ilk önce Earth, Wind and Fire radyonuzdaydın Geçti gitti Buyursunlar efendim Niye geldin. Fire öyle bağırıyorsun abi de oktay istemedin? ben son anda taktım kulaklığımı da Earth, Wind and Fire dedim sen He ben evet, de fire, fire duydum fire şey yapıyorsun zannettim Teşekkür ederim sağ ol. Aramızda böyle cilveleşmeler oluyor zaman zaman Ege ile. Çok iyi ya. Çok o bana Fire der ben ona Aziz'e gelirim böyle olur gider yuvarlanır gideriz. Sen diye. bu Aziz'i oturtmaya mı çalışıyorsun Fire 2 oturdu galiba ya yani kafamda bayağı oturdu. Bana ne takma isimler oturtmaya çalıştılar hiçbiri olmadı. Şu yaşıma geldim takma isimsiz kapatacağım. Mezar taşımda bir tek Ege yazacak. Aman ya. boş sen de Ege var Ege. Soyadın bile oturmayacak. Ya senin böyle bir şeyin olması lazım. Ee, fiziksel özelliğinden ben şey yapmak istiyorum. Hani bazıları iri yarı oluyor da. Mesela çok sen iri yarı olsan da biz de biraz yavan adamı olsak iyice yani yavanız da daha da yavan olsak da sana şey desek hangi ege ay ege falan gibi öyle şeyler desek. Ama Yani, yani tam işte evet, body birliğe başlamıştım bana ayı derler diye bıraktım mesela. <gülüyor> yani bir şey çıkartamıyorum ama yani tam oturacak zamanla oturacak. Abi bir de şey dezavantajınız var size. Yani normal boyda adamlar olsun sırık derdiniz bana onu da diyemiyorsun kendine bak derler. Vallahi doğru derler bir saniye tornavidayı ben bir yere koyayım da sevgili dinleyiciler şu an Burada iyi. da çakmak var. <gülüyor> Ege sende ne var? Hürümdüz. <gülüyor> Bak gördün mü? Hepsi ısınmak için <gülüyor> gerekli olan aletler. <gülüyor> ne kadar güzel oldu. <gülüyor> Tekrar günaydın. Yeni haftaya hepimize hayırlı olması dilekleriyle başlıyoruz. Bugün çok güzel bir haftaya başlıyoruz. Sebep? E, çünkü Apron havacılıktan biz ilerleyen zaman dilimi içerisinde ne vereceğiz? Helikopter turu vereceğiz Ankara semalarında. Şehir Bilmiyorum. turu yani. Şehir turu. Yoksa evet. helikopterin içi gezilmeyecek sadece. Evet. Helikopter turuyla beraber aslında ihtiyacı olanı anında bir yere bırakma olsa daha güzel. Yoksa Ankara'nın tepesinde dolaştın işte kalemiz işte Atakule böyle görünüyor. Aynı yere mi bırakılıyor? Belki başka yere bırakılıyorsa bir, yani, birilerine yarayan bir şey olabilir. O ya mesela binası uygundur da hani oluyor Hı. ya Amerika'da böyle çatıya iniyor. Binası uygundur mesela öyle kalite bir binada oturuyordu dinleyicimiz. Oradan biz helikopterle alırız. Yine kalite bir yerde çalışıyordur. O kalite yere de... bırakılır, bırakılır. Hani kalitedekiken yanlış anlaşılmasın. Tabii ki hepsi çok kaliteli yerlerde oturuyor, çok kaliteli işlerde çalışıyorlar. Ancak helikopter helikopter kalitesinden bahsediyoruz burada. Evet, e, Oktay nasıl başlayalım istersen haftaya? Macerayla başlayalım. Macerayla başlayalım. Önce bir e, hafif hafiften eriyen bir kar oldu ya hafta sonu. Evet. Bir sus sesi duydunuz mu siz hafta sonu hiç böyle bir dururken bir, bir yerden şırıl geçerken? Şırıl bir susken. İşte sus o eriyen karın sesiydi. Cumartesi o... günü ne güzel eridi o kar. Ya eridi ama hiç e, sevinmeyin önümüzdeki hafta içinde yine e, yılın en soğuk dönemine giriliyor. E, yine bir şiddetli bir kar beklentisi var. Yani bu e, Ankara'da etkili olacak gibi duydum ben. Bütün yurtta etkili olacak. Duydum derken o ee, ne tip arkadaşlarım var? Ve meteorolojiden konuşalım. bir iki arkadaşım var iyi tanıdığım. Ankara'da da etkili olacakmış karla beraber yine soğuk hava. Hadi bakalım. O yüzden yani öyle bir hani... mücadelemiz buz, devam edecek. Kiriş kırılacak biz... falan filan edilecek şey varsa acele, acele etmeyin. <gülüyor> tamam hiç acele etmiyorum. Sen tamam ne Yok demeyeceğim. Faiz. Vazgeçtim bir anda ben Zaten e, hafta sonu çok güzel hazırlıklar yaptım bundan sonra programda Yavanizme karşı. Yavanizim mi? Aha. E, i̇stersen ilk e, denemeni yap bu sonra. Paradoks Hazırlı, bir girmiş olduk. Hazırlıklı bekliyorum valla. Ee, İstanbul'da toplu ulaşımda 1300 belediye otobüsü var biliyorsunuz. Bilmez miyiz Oktay? Hepsini Hı -hı. bilirim ben. Daha önce saymıştık programda tek tek. Onlara Bunların numara, ha, numara veriliyor değil mi? Böyle? Numara değil. Kara kız vardı. Ondan sonra sarı, Cilveli vardı. Sarı vardı. Hı -hı. Hatta farı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı şeker diye. diye geçmiyor muydu o? Sarı şeker diye yazmışlar evet. ön tarafa tepeye. Şimdi bundan sonra hepsi değişik renk olacakmış Yani grup grup renklere ayrıldı otobüs renk ne şey. oldu Yani bu ben bugüne kadar Ben hiç otobüs kullanmadım hayatımda da Ara ara bana şey derdi insan Neyin havası bu Ege neyin havası bu Dolmuşlara binmeyi e. severim Dolmuş havası. özgür havasını daha çok seviyorum Şurada dur burada bineyim falan filan diye Otobüse 142'ye bineceksin şey dineceksin falan gibi laflar. O 142'ler de küçücük küçücük yazıyor. Hmm. Bir de sevmiyorsun ya okumayı. Şimdi yeşile bineceksin falan diyecekler herhalde. Eskiden vardı yeşil vardı Godzilla çift katlı Ankara'da da. Godzilla maviler vardı. Değil Godzilla mi? hattı diye geçardı. Mavi mi? Mavi değil yeşil Hulk ya. Halk otobüsleri vardı. Yani mavi hala var canım. Hala Sen var niye? mı mavi? E yu, Ay hiç faiz. görmüyoruz artık demek ki. Nasıl görmüyorsun ne anlatıyorsun? Hadi otobüse Eskiden... bilmiyorsun da trafiğe de mi çekiyorsunuz? <gülüyor> Hakikaten hayır. Bu ne ya? Eskiden kırmızı otobüsler vardı değil mi? <gülüyor> o noktaya gidecek. Var Hala var ya. Var mı? Tabii canım. Var tabii maviler. Eskiden benim dediğim kamyondan bozma çift katlı yeşil. Eee diyorsun. Evet. Ee, <gülüyor> <iç> <gülüyor> egzoz dumanını içeriye veren özelliği oydu. Ee, onlar Onlarla da net tatlı bir kafası varmış. Egzoz kafası diye geçer. Ya İstanbul'da e, şimdi sarı renkte, başta sarı olmak üzere turkuaz, beyaz damalı, erguvan. Beyaz damalıyı ben istiyorum. Erguvan'la turkuazın arasındaki fark ne? İyice Erguan... bir cizgi var. Erguvan yeşilimsi miydi? Bir dakika turkuaz miydi? mavimsi. Onu Mavi biliyoruz. yeşil. Mavi hani böyle şey e, çekerler deniz kenarında böyle be, e, işte, kumlu mumlu yerleri çekerler de böyle Turkuaz rengini oradan çıkarabilir. Tamam şimdi biliyoruz. Erguvan da böyle mor gibi de. Mor yani biraz böyle hiç güven vermediniz. Erguvan'ın mor olmayacağını düşünüyorum ben. Aa Erguvan çiçek değil mi ya? Erguvan var tabii dinleyicimiz vardı ya bizim ya. O senin dediğin Ergu... Erguvan insan da ama. Hayır Erguvan İbrahim değil. Dinleyicimiz olan Erguvan İbrahim mi? Ya, ne programlar yapıyorsunuz <gülüyor> Sitelerde mi gördük onu? <gülüyor> bilmiyorum ki hep böyle. Biz öyle bir dinleyicimiz ne? vardı ya biz siz nasıl unuttunuz ya? Bundan dört yıl önce yayınımızda fuşya rengi tartışılmıştı bu sabah Ergun. Biraz geliştirirken tartışması devam ediyoruz. Telefonumuz 210 30 30 seviyede dinleyiciler. Ergun ne renktir acaba? Ergun ne renktir Ergun? Yani renktir en azından de... biraz daha tarif edebilirsiniz bize biz biraz Kahve kahve ne renktir gibi bir soru oldu bu ya bir zor bir soru gibi görünüyor ama. Dinleyicilerimiz Bilmiyorum. ulaşacaktır. Yani benim bildiğim mor gibi ama yani böyle baktığın zaman da tam morda değil de böyle biraz açık mı gibi mi? Bir Gün soralım onu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sibel ben. Sibel Hanım renklerin dünyasından gelişmeleri bildiriyorsunuz bize. Neye benziyor Erguvan? Ee, öncelikle Erguvan İstanbul çiçeği olarak bilinir. Doğru. Ee, ee, Rumeli taraflarında özellikle yetişir. Evet. Ve e, pembe mor arası canlı bir pembe ama. Ha, ben diğer tarafı belirleyemedim işte mor olduğunu şey yaptın da pembe değil mi diğer uçta? İkisinin arasında bir şey. Evet evet ama pembeye daha yakın yani e, mor çok az. Cart pembe diyebilir miyiz? Evet hatta onun e, başka bir adı da vardı siklemen rengi de derler. rengi derler derler derler. Peki efendim çok teşekkür <gülüyor> evet, ediyoruz. Hayır, teşekkür. Onu kim koydu acaba o ismi ya? Ne pis herif. <gülüyor> i̇yi günler diliyorum Sibel Hanım. O çok teşekkür ederiz Sibel Hanım. Arada iyi yok ama değil mi? Evet sıklemen rengi siklemen. var. Sıklemen. İyi iyi güzel. Güzel güzel. güzel. Hatta Levent Kırcıoğlu'nun parodisini yapmıştı. Neydi? Yapmıştır muhakkak. Devletin sıklemen rengiyle niye Sik şey etmiş? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Diye falan. Ben Oktay aynen Levent Kırcıoğlu'nun en çok o taklitini yapabiliyor <gülüyor> Yalnız gördüğüm kadarıyla tartışma kapanmadı. Kapanmaz. Çünkü, e, en son sitemen demedeydi, Sibel te Hanım. Telefonlar yanıyorsa demek ki başka fikirler de vardır. Gireydim efendim. Gittim. Kimle görüşüyorsun efendim? Ceylan ben. Ceylan Hanım hoş geldiniz. Arabadan ininiz. Tamam tamam estağfurullah. Anlatın tamam, tamam, size, anlatın. Arabadan ininiz, kapıyı kapatın. Evet tamam. Bir tanen arabanızın kapısını kapatır mısınız? Ay kapısını kapattım. kapatırsam Siklevan renginin öyküsünü anlatacağım? Aa o öykü çok hoş Siklaman bir öykü. Herkullan tamam. bir parsan argovan rengini. Argovanı onu anlat. Tamam. Siklevan olsaydı bir viski koyacaktık kendimize. Evet, evet. 11'den evet. sonra anlatırım. Ya yayınlı mıyım şu anda? Evet yayındasınız. Tamam, tamam tamam. Ee, şimdi şöyle biliyorum. Ee, İsa'yı Tanrı'a geldiğinden hangisiydi? Yakup muydu? Bakayım. Bakalım. Ee, galiba oydu. Çift yaşında tam. O galiba. O muydu? Oydu. Hı hı. E, gerdiren ha, dediğiniz de. ihanet eden mi? Ha ihanet eden. İhanet eden. Son ya, ya, yemekte. Ya, Yakup buldu bilemiyoruz. Bilemeyeceğiz. Yani şimdi kimseyi yani. de zan altında bırakmayalım. Hani neyse o neka validen bir tanesi. Evet. Hı hı. Daha sonra kendini asıyor. Bir ha, bu psikolojik taşıyor. yükünü kaldıramıyor mu öyle bir şey mi? Ondan sonra da bu utancı taşıyamıyor. Evet. Hani böyle şerefsiz bir adam benim dallarımı kullandı asılmak için bile olsa diye rengi ondan sonra insanın kanının rengine dönüyor hı hı. E, utancından kıpkırmızı oluyor o yüzden Erguvan rengi Erguvan kırmızımsı bir renk kırmızımsı evet, pembemsi kırmızı bir, şey. bir renk e, İstanbul'un da simgesi. simgesi peki efendim evet. çok teşekkür ediyoruz Allah'a şahane. şahane. Çok sağ olun. Siz bu ediyoruz. hikayeler sizin masalcı ablamız olarak sabahları o zaman ara ara bağlanalım. Ya o zaman helikopter turu için zaten aradım. İnşallah olur. İnşallah olur. Bakalım helikop helikopter turu için ee, evet. önümüzdeki dakikalarda şey yapacağız. Başka hikayeler alacağız sizden. Teşekkür ederiz efendim. Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oza erguvan zaten İstanbul'un rengi ise otobüs rengi olarak çok mantıklı. Türkiye'nin İstanbul... Türkiye'nin rengi biliyorsunuz. El lalede İstanbul'un çiçeği değil mi ya? ya çiçeğe ayrı rengi ayrı Oktay. E, Lalele işte bir sürü renk var da erguvan sabit. Yahu İstanbul çiçeği denmiyor mu erguvanın? Öyle de oğlum biri biri çiçek biri ağaç. Mu? Oğlum mu? <gülüyor> bana oğlum dedi. Ya bilmiyorum <gülüyor> Sevgili böyle gelinliçiler buradan koşarak kaçmak istiyorum. San Francisco <gülüyor> sokaklarında geliyorum. <gibi>. Ha versene biraz ya. Yeni şeyim San Francisco sokaklarındaki gibi kaç bu kadar mı? Yok biraz daha biraz, bir, biraz daha, daha, daha var. kaçma fırsatı. Birbirinin <gülüyor> şakasına göre, yabanına göre süresi var Ama sadece Ergüven değil bu arada otobüs rengi. Biz onda şey yaptık ama bunu dediğim gibi sarısı var. Özellikle sarı istemiş zaten. Orta Anket yapılmış. 3 renkle bir buçuk saattir konuşuyorsun ya. Yani. Üç <gülüyor> tane renkle. Özellikle sarısı var. Tamam. Yeni, tamam tabii ki. Sarı. Tamam. Haklısın, haklısın. Ee, e, ee, damalı söylemiş miydim? <gülüyor> <Gülüyor> Beyaz damalıyı mı? Damalı. Ha, sarı. O. Böyle otobüs sarı düşünün. Kenarlarında damalı şey var. <gülüyor> Çok hoş. <gülüyor> damalı denmesinin sebebi dama tahtası gibi olması mı? Aa, evet. İşte eskiden taksilerde de vardı ya sarı siyah. Damalı forması vardır takımlar. Değil mi? Takımların damalı formaları vardır. Başka neler olabilir? Klasik oktir? çubuklu forması vardır. Değil mi? Formalara girmeyemem. Damalı neler var adam, diye konuşurum. Adam biliyor boş ver sen ya. Ee, damalı ne olabilir? Damalı ne olabilir değil mi? Damalı, damalı, damalı döşeme. Mey bakta döşeme de dokta. döşeme var mı öyle bir şey var? Vardır var. muhakkak vardır. var? Evet, yeterli. Yeterli. Ee, Ankara'da da istiyoruz tamam. o zaman. Renkli otobüs. Evet. Ankara'nın evet. renklerine. Oğlum bilmediğin otobüslere niye sen şey yapıyorsun? Ya ben Adam esas bilmediği zaman işte zaten sev kalacak. güzel güzel görünsün rengarenk otobüsler. Dediğimiz yani, zaman nasıl? Ne bir can şenliği olsun. Bir can yeşil olsa mesela ne kadar güzel. Vaziyetler yeşil dediğimiz. Vaziyetler yeşili, vaziyetler turuncusu otobüsler olsa. Ne kadar güzel olur. Rengarenk olur şehrimiz. Şehrimiz ne kadar güzeldi. Bak, bütün hafta Ankara için sonra... hep diyorlar ya gri şehir, gri şehir e, diye. Gri şehir Neyle bir... kıracaksın? Geçen hafta hep griydi. Hafta sonu bir güneş çıktı, milletin yüzü güldü ya. Karın erimesi değil, tepede güneş olması insanları neşelendirdi. Yine soğuk olsun, yine buz olsun, yine kar olsun ama güneş olsun. Eksi bir dereceydi sıcaklık, millet bahar havası zannedetti. Sırf tepede güneş var Aa, Olur mu? Dört dereceye kadar yükseldi hava. Dört, ya. beş Hazırladım. Bugün Çok 3 kadar. dereceye kadar yükselecek yine o arayı yakalayabilene ne mutlu. Korkunç rakamlardan yine bahsetmeye başladık birer birer. Evet başka neler oluyor? Otobüsler ne oldu şimdi bunlar konu. Bu kadar falan ne olacak yani neyse şey söyleyeceğiz yani değişen hatlardan da bahsedeyim İstanbul'da nedir yani renk işte değişti ondan bahsettik. Çok güzel o zaman bir aşk hikayesine mi dönerim diye şöyle bir bakıyoruz yoksa aşk hikayesinden ziyade biraz daha tabii ki araştırmalara mı yönelsek hee? soruyorum size. Çocuklar nereye yönelelim? He diyorsan biz de araştırma diyorsan. <gülüyor> Madem he de, <gülüyor> demiş değil, adama evet. bir şey diyebilir miyiz biz? Araştırma Antarktika'da devam ediyor. Rus bilim adamları Vostok Gölü'nde e, delmeye devam ediyorlar. 12 metre kaldı 15 milyon yıllık sırrı bulmaya. 15 milyon yıllık sır mı? 15 milyon yıllık sır. Ee, Amerikalılarla beraber ortaklaşa çalışıyorlar. İki gün içinde tamamlanması bekleniyor. 4000 metre denmişler. Kalmış 12 metre. Ne bulmayı düşünüyorlar? Ya, sır. O, o 15 milyon yıllık buzul gölü bakmışlar. Bunun neğine bakmışlar onu bilmiyorum. Herhalde suyun şeyine bakıyorlar. Hızlı sahaya göndermişler. Onlar da demişler ki bu 15 yıllık, 15 milyon yıllık bir e, göl. Ee, herhalde dünyanın oluşumuna dair bir şey var. Dönüm şey noktası olabilir. Bir şeyler bulacağız o. 15 milyon yıllık suda ne dünyanın oluşumuyla 5 milyar yıl. Buzul damazı. buzul... Öyle öyle şey değil. E tamam da 15 milyon yıl göz açıp kapayıncaya kadar şey geçmiş ya, yani. Yani o kadar yakın şey tarihe yani. geçer Dünya tarihinde. Orada baktık 15 milyon yıl önce böyleyse kim bilir 5 milyar yıl önce nasıldır? Ya işte deliyor adamlar ya bir heveslenmişler bir şey olmuşlar. Son 12 metre kalmış onu da neye ulaşacaklarını... Da 12 yani. metreyi bari haberi yapmadan yarım saat otursalarmış orada da tam 12 metreden sonra söyleselerdi haberi. Ya kaç metrede 4000 haber verimlerini tercih edersin? 12 metre kala şey artık tamamını dersin. Ya bitirsin öyle söylesin Zaten 12 metre hiçbir şey kalmamış. Hı. En son tamamlan gazeteci. İşte meraklandırıcı gazete, gazete, spot, gazete, gazete, spot gazete, yapıyor gazete. adam. Meraklandırıcı spot deriz biz buna. Halk arasında evet. meraklandırıcı spot biz şimdi bakıyoruz 12 metre kaldı. 12 metre daha sonra ne çıkacak? Çok hevesli. Bırak 12'yi. Bak, adam Bırak duyeceğim. 12, 17 milyon diyeceğim ben size. Endişe Ol. verici e, bekleyiş devam ederken... Ekipten... Endişe mi veriyor? Valla öyle adamlar... Düşmüş ya sahte bir gerilim var bu haberde. Valla biz şu anda çok endişeliyiz. Siz gidin mi demişler gazeteci? Valla şöyle muhabirleri. demişler. Muhabirleri. Psikolojik baskı altındayız. Ee, bunlar kendi kendilerini gaza mı geçiyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Beyler çok sinirlerim biz... bozuk falan diye. Belki ee, Sörn'e karşı bir şeyler uyguluyorlar ya. 20 milyon yıldır hava ile temas etmiyor o indikleri yer. Öyle bir durum var. Tamam. İndik. Yani orada bir şey çıkacak ama ne çıkacak? İndikleri <gülüyor> Evet. <gülüyor> San Francisco sokakları sevgili dinleyiciler. Yanlış anlaşılmasın onu sık sık ver ki. Domates burunlu adamla Michael Douglas evet. Ee, dünya dışındaki yaşamın anlaşılmasında kritik bir dönemece giriyoruz. Jüpiter ve Satürn'de uydu yüzeylerinde... Ne oldu far? Ge geçişler haber, haber mi yaptın? Çok güzel yaptın ya tam diyeceğim San... gibi. Hayır. San Francisco sokaklarının duyunca geçişle haber mi yaptın? <gülüyor> dur ya bir genç arkadaşlarımız var burada okula başlayan canı sıkkın. Bugün bir ondan dur ha, Hayır bir geçiş yapmadım aynı habere devam ediyorum canım. Ha, aynı haber mi bu? Dönemeç dediğim bu buzulu. Dele, dele dele dele bunlar demişler başka. Bir yana varacaklar Beriyan dele mi? dele. Duyan öbürü yandan mı? Nasıl oradan kazıp kazıp Satürn'le mi çıkacak? Öteki tarafa mı çıkacak? Ya işte benzer bir şeyler bulabiliriz. beyler. Çok önemli bir şey diyor. Ben de anlamadım. Çok abartıyorlar gibi geldi bana da. Neyse onların da hevesini kırmamak lazım. Bu adamlar tabii. sonuçta 4000 metre demişler. öyle Satürn'ün yüzeyindeki buzullarla bu buzullar aynı mıymış? Aynı söküm? ya. Aynı acaba biz Satürn'ün uydusu muyduk Aa, zamanında? O, ölme şeyim. Ölme diyoruz. Günaydın. Günay aydın ay, dın, dın Günay ay, ay, ay, dın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.50 oldu. Saatimiz 8.50 derler buyursunlar. <gülüyor> 17 milyon mini mini kardeşimiz öğrencimizin e iki haftalık tatili karla kışla geçti. Ama ne güzel okullar başladı kar yağacak yine. Bari şu kardan bir faydalanalım diyenler... Keşke bugün böyle bir sıkı bir kar yasaydı da... Sıkı diyorsun kar. Oktay. Çünkü çarşambaya doğru falan gelecekmiş kar. O zamana kadar yine bir pazartesi, salı yine bir... Bir beklenti, bir bekleyiş... Bir o şey süreç... olacak, bir moral bozukluğu olacak ya çocuklar. Günaydın ama... efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi, hoş geldiniz. Zeynep Özkocak, Merhabalar ya, Zeynep Hanım. Ne konuşuyorsunuz bilmiyorum, açıkçası i̇şte henüz internete giremediğim için bilgisayar başında değilim. Canını Ama... sağ olsun. İlla internete başvurarak konuşmanıza gerek yok, bildiğiniz şeylerden bahsedelim. Evet, telefonda da dinleyebilirsiniz bizi ya da buyurun biz sizi dinleyelim. Ya ben sizi rüyamda gördüm hayatımda gördüm bir aramak o yüzden. Hayır olsun diyoruz ilk başta Evet öncelikle hayır olsun sonralıkla da dinleyelim bakalım Şu anda görüyorsun? neredesiniz bu arada Zeynep Hanım Öncelikle onu bir öğrenelim. Ben İstanbul'dayım İyi mi gördünüz kötü mü gördünüz Zeynep Hanım İyi, iyi mi kötü mü siz artık karar verin ben Bir de rüyanız çıkıyor mu sizin genelde Benim genelde çıkar olduğunda çıkacak Çok fazla bir şey de yok yani bilmiyorum siz yorum bakalım Anlatın bakalım belki vardır çıkacak bir şeyler <gülüyor> Dur ya bir yoralım ya Uzun süre yüzümceyim oturdum Amerika'daken. Evet. Evet. Ama bir zahmet da sadece o şey Yani nasıl ya, falan. He, bu kadar seni dinliyorum, hiç de i̇şte merak etmemişim. Onu fark ettim. Zaten dinleyicilerimizin çoğu da çok fazla merak etmiyorlar açıkçası. Evet. <gülüyor> Radyoculukta bunu Bu noktaya oyuncu. kadar bir sıkıntı yok. Buyurun devam edin. Siz yayın yapıyorsunuz rüyamda. Hı -hı. Ama yayın yaptınız ya. Mutfak. Mutfak mı? Mutfak böyle beyaz, yani karolar falan. Duvarda yani karolar. Bir mutfak. Siz... Böyle şey ahşap taburelerin üzerine üçümüz dizilmişiz ya ya ve rüyada belki yalan. Şimdi arkada bir tane damacana var. Damacana mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her şeye şaşırmak serbest <gülüyor> değil mi rüyanızı dinlerken? Damacana mı? Evet. Onu da yaptık. <gülüyor> Damacan. <gülüyor> <gülüyor> içiyorsunuz oradan filan. Çünkü <gülüyor> boğazımız kuruyor yayın yaptıkça. Orada çünkü madem dedik bunu ucuz yollarına halledebiliriz damacana koyabiliriz. Bizi su peki. içerken ya, gördünüz mü? İçiyoruz içiyoruz diyorlar kadar varmış. Bu kadar geniş mutfak bir falan diyorum. <gülüyor> Zeynep Hanım bizi su içerken gördünüz mü yoksa vir vir konuşurken arkamızda damacana mı gördünüz sadece? Biriniz bardağısı dolduruyordunuz ama hangisi, hanginizi hatırlamıyorum tamamen. Su akması kısmet demektir. Kısmet, Murat'tır. Damacana da... dolu demek ki abi, dolu damacana kısmet demek. Damacana da Murat'tır derler. Dolu damacana, mesela Boşoz mesela o birimiz basıp boş boş basıp, Boşoz'a birimiz boş olsun, hı -hı -hı diye ses duysaydı Bo mesela o boş zaman. Boşoz, Boşoz gibi. <gülüyor> Bir saniye Zeynep Hanım. <gülüyor> Siz sana Fransızca sokaklarını ettiniz şimdi. Evet Zeynep Hanım'ı San Francisco'ya gönderdik Peki hayır olsun diyoruz Zeynep Başka Peki. bir şey peteği var mı? Ha, bir şey daha soralım ee, Hiç kalorifer peteği gördünüz mü? Kalorifer peteği görmedim Bu İşte yerden gördüm. ısıtma çünkü yani ısıtma. Evet, Yerden ısıtma yapacağım. Hakikaten bizim mekanı gördünüz o zaman evet. rüyanızda Eşik sen. gördünüz mü eşik? Mi? Eşik. eşik kapı eşiği. Kapı eşiği. Ben bunu gördüm. Yani eski kalıbodurlar olur ya böyle. Bodur gördüm diyorsunuz. Bodur, e eşik Bodur görmediyseniz gördüm. bu projenin başarılı olacağını derhal ettir zaten. <gülüyor> Damacana projesi başarılıymış o zaman. Çok teşekkürler efendim görüşmemize. Teşekkür Sağ olun. Gülüyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı olsun diyoruz bak. bir kez daha. Ne kadar, ne kadar güzel, güzel ya. Gerçek sıcak demek dur. Çok güzel görmüş biz. <gülüyor> Su zaten kısmet demektir. Şakır şakır akacak. Yani paçalarımızdan kısmet taşıyacak. En son acaba doldurduktan sonra taşma yaptı ki Damacan'a acaba onu sorsaydı keşke. Mesela doldurdu ya bardağı mı artık sürahiye mi neyse. Ha, en son, o en yani. son durdu mu tam noktasında yoksa taşma yaptı Bazen mı? Bazen ayarlayamıyorum. sinir oluyorum Günaydın efendim. Günaydın. Aferin kimle görüşüyoruz? Nazlı'yla. Nazlı, <gülüyor> Nazlı çok Nazlı güzel girdiniz yayınınıza. Alo. Alo. Ne yapayım yayını almışsınız hala bir yorumları falan şey yapın diye. Özür dilerim. Siz i̇yi Nazlı Hanım çok özür dilerim. Haklısınız. Buyurun Nazlı efendim <gülüyor> buyurun. Yok buyurun ya vallahi ben çok özür dilerim de size konuştum. dedim iyi haftalar dileyim dedim. İyi haftalar dileyim dedim. Sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz İşe mi gidiyorsunuz Nazlı Hanım? İşe geldim ya. Geldiniz. Hmm, ne iş yapıyorsunuz? Ya Allah Allah mamalar <gülüyor> mamalara gelesin. Çok teşekkür şeydir. ederim. E, tamam. Fahri Bey beni hep buradan kurtarıyor. Çok teşekkür ederim Hakikaten. gerçekten. Hayır bu kız kızcağızla sürekli aynı şeydi. Ne iş şey yapıyorsun mamalar diye ben de şey oldum. <gülüyor> <gülüyor> Siz, rahatsız, Siz tatlı. rüya falan görmediniz mi Nazalım bizle ilgili? Siz de rüya. Yok bir kere Ege'yi görmüştüm de çok önceden de. Onu hmm. da zaten paylaşmıştım. Hani Köçek'te Flash TV'de evet. mı? Evet Biz, hatırladık o hatırladık. Oydu. Onu da ben bir daha hatırlamak istemiyorum. <gülüyor> evet zaten. bence ben de başka, başka konulardan bahsedelim. <gülüyor> ben bazen hatırlayıp hatırlayıp ayna karşısında oynuyorum o rüyayı. Gerçek o kadar etkileneceğini düşünsem vallahi anlatmazdım. Başka rüya gördünüz mü Nazlı Hanım? Biz olmasak da olur yani. Ne en son ne gördünüz mesela? Mesela dün akşam. Dün akşam, bir dakika biraz düşünmem lazım. Dün akşam görmedim de ondan önceki akşam. Ha, böyle... O mesela o da olur değil, olur değil mi? olur? Ne gördünüz mesela? Şimdi benim bir tane bir aile dostumuzun küçük bir kızı var. Ondan sonrasında benim kardeşim olmadığı için onu böyle kardeşim gibi görüyorum. Onu evet. gördüm o böyle benden sinsi sinsi bir şeyler gizliyormuş ondan sonra benim evimin önünde görüyorum onu gece üçte ben evin önüne geliyorum aa ne yapıyorsun sen burada diyorum o diyor ki ya işte hıkmık biz kartopu oynayacaktık falan meğersem birisiyle buluşacakmış ama tabii ki ben yermeyeyim bekliyorum böyle pusuda Ondan sonra çocuk gelince hemen böyle kapıya çıkıp dışarıya çıkıyorum. Sen ne yapıyorsun burada falan filan. Kızı gerçekten gerçek hayatta olsun, rüyada olsun hayatını zindan ettim yani. Valla gerçek İyi bir yapmış. abla gibisiniz yani Azza Kaç Kaç da bu arada? Abla böyle mi olur bilmiyorum ama çok itici bir rüyaydı yani Kardeşin ama. Kaç yaşında o kardeş dediğiniz kişi? Üniversite sınavın girecek bu sene. Aa, önce dersler, önce dersleri. Senin 5 <gülüyor> dakikan kıymetli dediniz rüyada büyük ihtimalle. Nasıl? Önce 5 dakikan kıymetli senin bu sene. Seneye flörtme edersin artık. Gezalmış oynar mış. Sınavı kazan. Garabetine değer mi falan neler neler dedim de işte çok pişman olacaksın hem yaşlıların sınava girmiş olacak, üniversite kazanmış olacak falan. Gibi gibi bir takım şeyler benim de işte o zamanlarda hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Rüyada çok, ne kadar hatırlanabilirse Çok, çok mu konuştun ya? Vallahi hiç, <gülüyor> Yo, çok güzel. Biz de konuşmayalım. Onun için şey yaptım. Vallahi güzel öyle. oldu bize de, de. Vallahi iyi ki aradınız. Şahanesiniz ağzam. Çok vallahi, teşekkür ederiz efendim. Aralar. Görüşmek üzere. Sağ ol. bak birisinin gireceği ona başkasının rüyasına giriyordur. Hanımefendi kendisi o kadar umursamıyor. Hiç hiç Tabii rüyasına giriyor üniversite. Havalı yaşları, en havalı yaşları. Lütfen bu arada sınava hazırlanan tüm dinleyicilerimize Seneye flört edersiniz. Seneye flört edersiniz, seneye gezer oynarsınız. Seneye siyasi olaylara kalışırsınız Seneye flört edersiniz, seneye öpüşürsünüz. Değil mi? Bir sene sabredin ya. Allah Allah yani. Atla <gülüyor> O Facebook mi? duruyor. Bak halka da açılacak. Seneye daha da kıymetli olur. Bu sene biraz az gir. Evet, Ege abilerinden de e, tavsiyeleri aldığımıza göre borsa fa tavsiyedir. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bugün bilgisayarlarla açılıyor okul. Tablet bilgisayarlar dağıtılacakmış bugün. Ee, 17 milyon öğrenci. Ne 17 Oluklu. milyon tablet mi dağıtıyorlar? Yok yani o kadar değil de 17 Pilot okulları 17 ilde uygulanacak e, proje kapsamında Fatih projesi var ya. Hı hı. E, o kapsamda e, kaç kişi alacak bunu onu tam bilemiyorum. 4 kişiye kadar. <gülüyor> 4-5 kişiye kadar. Ben akşam Taka. haberlerinde şey bekliyorum ya ilk günden kırdılar. <gülüyor> <gülüyor> tablet verilir verilmez <gülüyor> ilk günden kıran öğrencileri ben şeyde ya o o kadar pahalı bir şey ki o yani çok önemli bir eğitim hamlesi sen onu alıp arkadaşın kalktı mesela sırasını altına, altına koyduk koy falan filan işte tablete rap diye resmi koyduk hemen onu altına koyduk falan ilk günden kıranların bence eğitim hayatını şey yapmak lazım ne olacak bu zorlaştırmak şey? lazım i̇çinde? Bir içinde, içinde. işte şey olacak Ve bir bir şey, şey, şey olacak. O, oyun, olacak. Oyun, olacak. oyun olacak mı Nicefryus var. Oyun, oyun şekli, dersler oyun, şekli, dersler yani oyun şeklinde gibi düşün. Ha öyle mi? Tabi. Bana bir oyun şeklinde bir ders verir misiniz? Küme tabii? çalışması mesela. Mesela nasıl? Evet, kümeleri V şemasını parmağınla çiziyorsun. Dokunmatik olacak. Çok güzel bir oyun mesela. Ven Her kümeyi farklı şemas. şekilde seçebiliyorsun mesela. Bazı o kadar mı? şey yaptık Faiz, nasıl bilmiyorsun ya? O kadar oyun şeklinde ders anlattık ya. Ya biz ]inde. anlattık Yılı da. E, bakalım o onlar nasıl şey yaptılar şey. diye tahmin ediyorum. Herhalde böyle bir şey e, satılmasın diye. E, Üzerlerine 900. parayla satılamaz diye yazı yazmışlar. Arkasına <gülüyor> da otobüslerine binemez diye yazı yazmışlar. Tam ne olmuş. olur ne olmaz demişler. Satılmaması için önlem alınmış. Ne yapacak? He, tablet bilgisayarlar iki hafta süreyle akıllı tahtayla bağlantıya geçmezse otomatikman kendini kapatıyormuş. Ne oldu? Demek ki akıllı Hayır, tahta. Abi. Akıllı tahta o zaman şey gibi oluyor. O Ona zaman da bilgisayar ben... gibi bir şey. <gülüyor> Akıllı tahtayla devamlı şey olmalı lazım. İrtibat halinde olman. O lazım. zaman bir tane de akıllı tahta o zaman adamlar şey yaparlar vaziyetlerler kendilerine. Öğretmenim yani. şarjım bitti lafına ulaşacak yeni nesil öğretmenler. Evet bunlar sürekli şarja nereye koyacaklar? çünkü şarjı, şarjı olan çöpün, var mı? Çöpün, çöpün oraya şarj koyacaklar. Herkes şarj etmeye ya çöpün akıllı, oraya gidecek. Akıllı bilgisayar daha doğrusu akıllı sınıf projesinde sıralarda elektrik prizi vardır. Şarj herhalde. var mı? Şarjı bilmiyorum da şarj var mı? <gülüyor> <Elektrik prizi> Bakın <gülüyor> çocuklar şey tabletlerinizi <gülüyor> geceden şarj edin. Şanslı dede öğretmen diye gülecek Yaz tatiline bilgisayarın güncellenmesi 3 ay olarak ayarlanacak ama eğitim şeyi dönemi devam ederken iki hafta iki hafta eğer açıp da tahtayla bağlantı sağlamasa ne olacak o şey? Tahta e, kendini kapatacak. Kendi kapatacak. Tablet bilgisayarlar kırılma ve hasar görme ihtimaline karşıda her okula e, streçle kaplama imkanı yüzde oranında fazla gönderilecek. Mesela bir okula 50 tane mi gönderiliyor? Kaç tane gönderilecek? Bir buçuk. <gülüyor> bir buçuk. <gülüyor> Yarım <gülüyor> tablet. <gülüyor> bir buçuk tablet daha gönderilecek o okula. Ee, böyle böyle. Yani bir kıskançlık olmayacak mı ya bilgisayarı alamayan çocuklar? Hayır, okulda herkese verecekler mi? Ya. Hayır. hayır yan yana okullar mı bahsediyorum? Pilot okullarda okullar hep böyle kıskançlık. Mesela biz yıllarca Fahir'i kıskanmadık mı onların okulunda? Çünkü halıcılık vardı. Pilot arıcılık vardı. Arıcılık falan öğrendiler. Bizde ne vardı? Kümeler. Bir de 9. sınıflara veriliyor sadece. Mesela 8. sınıflar bir tatlı bir sıkış kaçamayacaklar mı? Onlar da seneye şey yaptı. Ama bir dakika o tabletleri seneye bunlara mı kalacak? İkinci el mi kullanacaklar? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oklahoma Kasa, City Salt Lake, City yolcuları otobüsünüz kalkıyor. Bu sefer helikopteriniz kalkıyor. Helikopteriniz kalkıyor. Modern sabahlarda bundan sonra size helikopter e, ne diyelim seyahati mi gezintisi mi? Ankara turu ya. Ankara turu. helikopterle Ankara. Ankara, Ankara turu. turu. helikopterle ilgili söyledim. biraz bilgi verelim mi şimdi nasıl olacak falan Tabii. diye kafada kurarken dinleyicilerimiz. E, apro, apron jet güvencesiyle uçacaklar. Öncelikle bunu belirtelim. Yani, yani helikopter'e güvenici... bileceğiz de neye güveniyoruz? Babamıza mı güveniyoruz? Hayır. Hayır. <gülüyor> apron jeti güveniyorsunuz. Uçuşlar ne zaman gerçekleşecek? Efendim hayır Mart ayında gerçekleşecek. <gülüyor> yani siz kafanızda bir tarih belirliği olabilirsiniz. Hayır Mart ayında gerçekleşecek. Gruplar halinde uçacaksınız. Efendim, i̇lk grupta mesela, biz de varız bu arada. Yani evet, üzülük müdür bilmiyoruz ama ilk grupta biz biz uçalım yani. Çünkü bu, verdiğimiz hediye. Çünkü biz biliyorsunuz hani insanlar bir şeyin reklamını yapıyorlarsa ne der? Önce kendimin kullanmadığı bir şeyi ben nasıl tavsiye Tabii. edebilirim? Ee, bu arada hava şartları da tabii ki bunda etkili olacak. Efendim o gün yağmurlu, kalkamıyoruz. Nasıl kalkamazsınız? Kalkamıyoruz. Hava <gülüyor> şartlarına göre kalkamıyoruz. Don var, kalkamıyoruz. Bu tür şeylere dikkat etmek. kalkamıyoruz. Ondan sonra birer de don etkiliyor mu ya helikopter uçurdu? Don etkiler. Etkilemez mi? donu peki. şey o saatte don sabah, sabah çiğ mi düşer çünkü sabah çiğ düşer. Ee, ne olur o da dona döner. Ee, bu arada her dinleyicimizde de. Ne oldu aklımı mı okudu ya? Aklımı mı okudunuz? Bu arada öyle, her dinleyicimize USB bellek de vereceğiz e, uçuşlarımıza katılanlara. Tabii ki ne e, USB bellek? Apron diyor <gülüyor> Ve katılımcılarımızla yaş sınırı arıyor muyuz? Hayır, hayır, hayır. Çünkü neden helikopterde ne yok? Yaş sınırlaması yok. Ney? Ail koliy. Evet, doktaybi lütfen bir San Fransisco soka sokaklarındaki gibi kaçıyoruz. Ağzım geldi yalnız bana bu biraz. Valla oktay birikmiş bir eli Hasan Francisco galiba. Evet. Haydi o zaman başlayalım diyoruz. Haydi çocuklar, helikopter ediyoruz. Çoluğunu, çocuğunu, helikopterle gezdiremeyen ebeveynler. Sen hiç helikopter'e bindin mi? Helikopter'e bindim tabii ki. Niye bindin? Askerde bindin değil mi? Askerde bindim. Yani ne derler ona? Bir bir yeri götürüp attılar bizi. Yani o attılar kadar. derken inmedi çünkü. Yukarıdan. Ya bu buradan böyle bir iğneydik iyi olur dedi. Yo dedi. Sen bindin Megan. Ben... Ee biraz bindim. Ben duran helikoptere bindim. Onun bir espris yok değil mi? Bakayım, ben yok. durana bile bilmedim. Ya benim hayatta en özendiğim... bir şey söyleyeyim Hakikaten uçakla falan hiç alakası yok. Hiç alakası yok yani o da Ben havada, zaten da. şey demedim ki ama canım uçağın aynısı bildiğim demedim <gülüyor> yani. Uçağın Öyle aynısının bir... da. İsterseniz Hayır. ben diyeyim onu. <gülüyor> yani o... <gülüyor> hani eğer bir boşluk olmuşsa. Üç, üç, üç boyutlu hareketi çok güzel hissediyorsunuz. Adeta bir görsel şölene dönüyor. Hiç kapısı açık mıydı sen bindiğinde e, şey helikopteri fal? Yok yere kapısı yakın açmadı. açık yaşandı. mı gittiniz? Yok kapısı açık gitmedik ya. Esiyordu çünkü otağın. Kapısı kapanır mı acaba mesela apronceten bineceğiz ya biz şimdi... Otomatik mi? Oraya. Kapı otomatik kapanır. Shotgun. Aa helikopteri görmeden şatkan çekilmez. Helikopter hava ya. araçlarının her şeyi değiştirir. Hayır, hiç öyle bir şey hiç yok. Sıra bakmayla ilgisi var. Her pil şey değişti o, o zaman. Kapattım. Ben sana şey o zaman bilek güreşiyle geçeceğiz orayı. Delalık. Delalık kaptın. Hayır bilek güreşiyle geçeceğiz. Hı. Bunlar hep kayda giriyor Hiç vallahi kusura bakma. hiç o kadar da heves Ayrıca apron havacılık benim Topriği mi olur? E, sonuç olarak toprik, toprik ne olacak? En toprik topriği havada destekler. Evet havada destekler. Dolayısıyla da de, e, benim önde uçuşum şu anda garantili. Neyse şimdi bir dinleyicilerimize bir şey yapmayın ya. Evet ya bir, bir dinleyicimize vereceğiz şimdi hadi şey bir, bir çift bir dinleyici. dinleyicimiz. Sevdiğini de alacak bulutların arasından Ankara'ya bakacak. Aa, ne kadar güzel iki kişi olarak telefonumuz 210-30-30 sevgi dinleyiciler. İlk holikopter seyahatimize hekimler katılacak. Sorumuz da şu olsun ee, öyle konuştuklarımızda yani. O, evet doğru. Yani. Bugüne kadar en yüksek nereye çıktınız? Uçak hariç. Haricinde her şey diyoruz. Evet uçak hariç hani bina bir bazında. Bir taşıt değil böyle sabit olarak hı hı. bir yere hı hı. çıkıp aşağılara baktınız ve en yüksek nerelere baktınız. En yüksekten bakana vereceğiz diye bir şey yok sadece. Deniz seviyesinden derdi. mi sayılacak yoksa çıkılan binanın yüksekliği mi Çünkü sayılacak? Çünkü tabii Oktay doğru söylüyor. Atakule yani, mesela, mesela 900 rakım Artı evet artı Atakule mi yoksa... 950 mi oluyor o yoksa başka türlü mi? Onu deniz seviyesinden hesaplayalım diyelim şimdi karışırsa... <gülüyor> yok yok sadece bina deriz. Günaydın efendim. Günaydınlar efendim. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Cem Özçelik. Cem Bey, helikopterden hoş helikopterden ben de faydalanmak istiyorum peşiyle söyleyeyim. Ne, nesine özeniyorsunuz helikopterin? Şimdi ben şöyle bir şeyine özeniyorum. Ben küçüklüğümden beri zaten havacılık delisi bir adamım. Böyle amcamın e, maketçi arkadaşları vardı işte o zamanlar e, akıncılar üstüydü işte hala akıncılar üstüydü işte oraya giderdik işte mürtet evet o zamanlar mürtetti doğru son akıncı üstü oldu falan ondan sonra bu işime geldim e, hala böyle hani uçaklar helikopterlerin sesinden tanıyabilecek pozisyonda bir, bir... hadi canım o, öyle biriyimdir şey? bir duruyorsunuz mesela yani, bize bir şey ses taklidi ama. yapar mısınız mesela bir havalı araç söyleyin onun sesi şöyle olur diye Biz çünkü Hava mesela araç... motor sesi yapabiliyoruz değil mi eğer bir Yamaha <gülüyor> takliti yapsana, var kendi yaptığın şeyleri bize şey yapmıyor. <gülüyor> Cem Bey yapabiliyor musunuz öyle? Yani ağzını taklit yaparım tabii bir, bir ağzınızla <gülüyor> yapar mısınız onu? Ya Cem <gülüyor> Bey şöyle demek istedi, yaparım tabii de 30 yaşındayım adamım ben yani ee, çok gerekli mi gerçekten demek istedi galiba. 34 de daha da böyle. O zaman, o zaman şöyle yapalım, Far sen yap, Cem Bey bulsun. Yani <gülüyor> hangi hava aracı olduğunu Cem bey söylesin. Hava aracı mı? ben hava araçlarında değil, ben motosikletlerdeyim. Hayır sen sen bir uzmanlık dalı hava araçları Hava araçları Cem Bey'in uzmanlık tamam Cem Bey'in uzmanlık alanı olduğu için sana. sen yap. Yok fair yapsın. Fair sen bir tanesini seç abi aklındakini kalite bir şey olsun ama. Cem Bey o hay hang... senin neyin taklidi yaptığını da söylemiş olsun. Aa, anladım. Anlatabilir misin? Yani çünkü bugüne kadar hep boş hava evet, araçları e... yaptın. Evet. <gülüyor> evet şimdi yapıyorum o zaman. Hadi yap bakalım.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 Bravo vallaha <gülüyor> bravo. bravo. Peki ben bir tane yapabilir miyim? Ben bir mi? dakika hakkını geçirdin. Cem Bey ben yapıyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah efendim. Valla o Uaş1 diyorum ben buna ya. Abi evet ya Uaş1 yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Valla işte buydu ya bu kadar. Evet, tamam <gülüyor> uzattık, uzattık, ben uzattık. de da da da da da da yapacaktım. Uaş1. Evet çok. Ben güzel. demek ki Uaş1 taktidini çok güzel. Güzel bir şey mi bu Uaş1? <gülüyor> Yüksek yani sınıf bir vallahi... makine mı? yani şey bu Vietnam döneminden beri dünyada kullanılan sonra devamlı motoru revize edilip hmm. dünyada en çok kullanılan bel markasının helikopteridir. Bizim e, envanterimizde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde de. Adam var, envanter en falan diyor ya Vallahi biz kendi... yalnız ulaşım amaçlı kullanacağız bu u 1i Efendim? Ulaşım amaçlı kullanacağız. Yani barışçıl amaçlarla yani, kullanacağız. Barış amaçlı. u 1in şeyleri de var ee, sanırım. Onu tam hatırlamıyorum ama şehir yani, yani, tipi mi? Sanırım, Dağcılık musunun eee gene buna benzer eee 3 üst, üst ve alt modelleri var diye hatırlıyorum. Va, peki Cem Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki, e, abi, siz en çok mi? en yüksek hangisine evet, çıktınız? Nereye çıktınız? Ne? Safran? E, en yüksek nereye çıktınız? Valla 2200 metreye çıktım şöyle eee 3-4 sene önce Fethiye'de e, Ölüdeniz'de e, çalarken işte orada minik yapıyordum. Yamaç paraşütü. O, yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü. 1800'den e, kattık, 2200'e kadar falan çıktık. Böyle muazzam güzel bir... Bir dakika e, yalnız... Arttırıştı. Kalkış yedi bizde çünkü. Aletli çıkış sayılıyor mu? Aletli çünkü çıkış... uçak, uçakla çıktım diyebilir alete yani. Alete yer Alete, bin. alete oh. bindiğiniz oh. yer mi 1800 metre? Efendim. Alete bindiğiniz yer 1800 metre. Tabi yani 1800, 1800 ee. kaydediyoruz Cem Bey teşekkür ederiz. Darasız yükseklik efendim 1800 metreyi yazdık Cem Bey. de Şöyle bir şey var uçak dertliyiz. uçakta daha fazla tabi. İşte tam o yüzden sayılmaz. o yüzden ailesiz dedik çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Cem Bey görüşürüz. Bir gün bir gün de Cem Bey sevgili Cem'den bir müzik dinleyelim. Ya belki <gülüyor> de şey olur helikopterde alır <gülüyor> gitarını. gitarlı mı? duyulur mu? Ali, Akdeniz akşamları. Akdeniz akşamları. Çok, çok güzel, güzel olur. Olur, çok olur. olur. Ne kadar yüksekliğe çıkacağımızı da sorsaydık keşke Cem Bey'e. Onu bir sorarız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, İbrahim ben. İbrahim Bey hoş geldiniz. Ne kadar Artık. yükseğe çıktınız İbrahim Bey bugüne kadar? Ee, en yüksek Adıyaman'ın emirpa çıktım. Rakımını ha, e, hatırlamıyorum. Nemrut'a yayan mı çıktınız yoksa bir şey Evet evet, evet belli bir yerden sonra zaten. Zirveye böyle. kadar çıktınız diyorsunuz. Tabii. Oktay yani. bak bakalım Nemrut zirveye Bakalım yalsın. hemen bir bakalım. Ee, en hiç bakma buradan. Buradan baksın buradan bak baksın. Nasıl peki nasıl böyle tur, turla mı çıktınız? Nasıl oldu daha doğrusu grup grup mu çıktınız? Nasıl evet, oldu? Evet aynen grup grup. Yalnız e, bilmiyorum gittiğinizde inanılmaz mutlaka gidilmesi evet. gereken. Yani o da çok güzel olmuş. Egecim şuradan reklama müdahale et yoksa 5 saniye içinde girecek. Evet. <gülüyor> çok... Peki sizde dağcılık var mı başka dağlarım gittiniz mi yoksa sadece Nemrut özelinde mi bir şeyiniz vardı? Ee, askerlik dışında bu dağlara gitmedim. Nemrut'a. Nemrut. Nemrut. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Rica ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sağ olun iyi ee, iyi iyi günler. Güle. Ege Bey eder misiniz çünkü düdük sesi duyacağız. <gülüyor> Evet teşekkür ediyoruz. Nemrut zirveye hemen baktım bayağı yüksek. Bayağı yüksek bayağı, bayağı iyi diyorlar. Günaydın efendim. Alo. Hufu Manşero. Good morning. Havu. Yani bütün dillerde günaydın dedi. Şöylelik ama olmadı. Hiç, ama olmadı. olmadı. Yani misyonlar yabancı misyonlardan mı diye düşündüm. Hiç kadınlar mı? heveslenmiyor mu acaba? Çünkü ben, ben korkarım falan diye. Çünkü genelde erkekler e, şu ana kadar... E, Valla iki dinleyici genelleme için biraz... Yeterli, yeterli. Bir dinleyici olsaydı genelleme yapmak için zordu ama iki dinleyici benim için yeterli. Şu anda %100 gibi bir durum var. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Ha, günaydın, ben Yalçın. Yalçın Bey, buyurun dinliyor sizi. Ya şeyi, sorunun başını tam kaçırdım, kusura bakmayın onun için. Bir daha soruyorsam... E... Estağfurullah. Yani mi, ...yoksa herhangi bir şekilde de çıkılmış olabiliyor mu bir dağın zirvesi? Bir ne? hava aracıyla değil tabii ki. Hava ha... aracı değil, hayır. Teleferik olur mu? Hayır, olmaz efendim. Yani olur. çıplak olması lazım insanın. Yani bu yani bir bina da olabilir. Teleferikten indiği yer, ha çıplak dedi yani güzel. oktay sen Ama de şey... O zaman biraz evvel bir e, beyefendi aramıştı. Ben de aynı yeri söyleyecektim de yani bir teleferik kabul oluyorsaydı farklı bir yer söyleriz. Biz teleferikten indiniz mi şimdi biz beyana güveniyoruz. Evet, i̇ndiniz. Beyanı yüksekliğe kadar kendiniz çıkıyorsunuz oradan teleferiye binip daha yükseğe çıkıyorsunuz o açıdan. Sonra o teleferikten çıktınız en yüksek çıktınız o teleferin içinde misiniz yoksa indiniz? Mi? Teleferikten iniyorsunuz. Ve o seviyeye çıkmış evet. oluyorsunuz. Otomatik sayılır. Sayılır. Değil mi? Evet. Kaç metreydi? 3256 olacak. Antalya'da tahtalı bu nefes filminin çekildiği yer. Tahtalı. tahtalı. Aa, tamam. Nemrut daha 2150 metre. 2150. Evet. Ya 3200 küsur ya 3100 küsur ya 3000'li bir rakamı vardı da gerisini. Ama arttı. size o kadar ne söyleyeyim? 3256 diye uydurdu. Yani fotoğrafını çekmiştim ama. Orada mı yazıyordu ya? fotoğraf? O tarih olabilir. Altında tarih yazar mı? Mesela 12, 11, 2000. Bilmem ne yazar. O. Yok değil değil. Gayet net hatırlıyorum. Balayındaydım çünkü. Aa balayında. İyisinin balayı. <gülüyor> e, e, e, e, e, e. <gülüyor> Sizin üstünüze almayın Yalçın Bey. San Francisco sokaklarına yolladım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ankara semalarında bir helikopter turu armağan ediyoruz bu sabah. Önümüzdeki günlerde de bu hediyelerimiz olacak. Haftada bir buluşup şanslı insanlarla birlikte uçacağız. İlk uçuşta biz de varız ve yanımıza yol arkadaşları alıyoruz. Bu helikopter turunda, bu macerada. Onlardan birini arıyoruz. Yoldaşlı Yoldaş gelişecek değil, değil mi? Telefonumuz 210.30. Bugüne kadar en yüksek nereye çıktınız diye soruyoruz. Cevapları alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar ben Hande. Hande bir kadın, İşte bir ne? kadın. Hoş bulduk, hoş bulduk. Neredesiniz Hande ee... Hanım şu anda? Valla şu anda temellideyim. Acayip bir sis var. Göz gözü görmüyor. Ben de kenara çektim. Ne yapıyorsunuz görmüyor. temellide? Orada çalışıyorum. Orada bir fabrikada çalışıyorum. Kolay gelsin efendim. Ne Meraklı mısınız havalarda gezmeye? Vallahi çok meraklıyım. Ee, benim eşim uçak fabrikasında çalışmasına rağmen <gülüyor> çok korkar yüksekten. Ama ne dağ bulsak ne tepe bulsak ben üstünden sürekli atlamak taraftarıyım. Biz de öyle... Atlamak e, derken? E, hani hanım tam anlaşılmadı. Yani e, üstüne atlamak <gülüyor> anlamında mı? Biz de mesela Babadağ'dan Fethiye'den biz de atladık eşimle. Ha süper. Ee, o, peki eşiniz havadayken ilendi mi size? <gülüyor> Eşim daha çok çığlık atıyordu yan taraftan. İşte hem, hem çığlık atıp hem bir taraftan da Hani Allah seni diye bir takım ilenmelerde bulunuyor muydu? Evet büyük ihtimalle bulunuyordu. E, hatta... Aşağıya indik. O kadar kötü olmuştu ki zavallı. Ee, arabayı de ağacın birine vurdu. <gülüyor> <gülüyor> de bir ağaca vurdu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hande alıştı şu anda. <gülüyor> arabayı vurmaya diyorsunuz. Ama eşi de be, meraklısı olsa hava, havanın uçağın falan. Uçak <gülüyor> fabrikasından çaldığı ufak ufak parçalarla kendi uçağınızı <gülüyor> yapardınız. Yani ne güzel. Yaparız vallahi. Sizin, sizi Sizin fabrikaya çağırdı mı hiç Hande Sizi böyle geldi bir ee, ben seni gezdireyim belki bir evet, uçuş olur evet, falan filan. zaten çok meraklıyım ee, o yüzden her sene şeyleri oluyor bir bahar şenlikleri oluyor orada fabrika gezisi de oluyor Hı. mutlaka gidiyorum içinde neler var neler yok <gülüyor> mutlaka bir geziye katılıyorum yani. Ne kadar güzel hiç uçtunuz mu peki daha önce? Evet uçtum. Yani helikopterle. Helikopterle. helikopterle. Ha helikopterle uçtum İstanbul'da. E, boğazın üstünden geçmiştik. Zeynep'le bir, biraz anlatsanıza bize neye dikkat etmek gerekiyor? Çünkü ilk seferinde biz de hani böyle çok acemisi görünmeyelim istiyoruz. Vallahi çok eğlenceli bir şey. Bir şey dikkat etmeyin eliniz fotoğraf makinenizi alın. <gülüyor> Ondan sonra etrafın tadına bakın. Bir şey yiyip içiliyor mu o tip bir kısa bir helikopter turunda? Yok, vallahi yiyip içmiyorsunuz. Yani ben yiyip içmedim, öyle bir şey de sormadım vallahi. Ne bileyim, benim aklım yemekte hep. <gülüyor> <gülüyor> Anne anam. İnsan içi şey doğru basınç da var. Da Tabii canım. Şey, e, bina olarak da şey, bina olarak en yüksek çıktığım 110 katlı rahmetli ikiz kuleler var. Ya ikiz kuleye çıktınız. Orada e, Windows on the World diye bir restorana götürmüştü bizi e, gittiğimiz firma. Evet. E, tepeste çıkmıştım zaten ondan sonra yıkıldı. <gülüyor> İyi zamanında <gülüyor> çıkmışsın. Evet <gülüyor> yani yanınıza <gülüyor> yani kar kaldı. Ne geç ne erken tam zamanında çıkmışsınız. <gülüyor> tam çıkmışsın. tam zamanında çok, çok başarılı bir tarih oldu. <gülüyor> Belki o zaman Dünya Ticaret Merkezi mi diyoruz? Öyle diyelim madem. 110, 110 kaç kaç oranın de? yüksekliği? Eee vallahi 180'i bilemiyorum ama 110 kat. Hayır, tavanlar yüksek miydi mesela 3 metre, 3.20, 3.40 ona göre bir hesaplama yapacaksın. 3.5 ve 3 herhalde 3.20'den aşağı 4 değil. 4 desen tavanlar. 450 giriş 2 2 katlı şey, asma katlı çünkü <gülüyor> dükkanlara kira veriliyor. <gülüyor> Tabii. Kiraya verildi. Yani, orası 6 desen. İçinde 1912 diye bir restoran vardı. Yakmış herhalde oranın tavanı 6 metre civarında çok yüksek böyle çok şaşalı bir restoran. Ben o zaman bir, direkt bir 500 metre diyeyim 500, ya. 500, 500, <gülüyor> 500 metre diyoruz. 500 metre. <gülüyor> teşekkürler Anladım. efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Güle güle, hoşçakalın. Ama 500 de çok yavan bir arttır. 511 falan diyeyim ya. Şimdi, Defa hayır, Tamam. <gülüyor> Hande Hanım New York'a gitse şey diyecek. Zamanında biz burada restoranlarda yemek yerdik. Hep burası arsaydı demenin tam tersi durumunu evet. yaşama şansı var. Diyelim günaydın. Günaydın merhaba. Kime yaşıyoruz? Gizem. Gizem. Gizem Hanım. Hanım. Buyurun, Mahcup Gizem yani. Hanım. Buyurun Gizem Hanım. Ben birkaç yere çıktım aslında. Birincisi Karadeniz'in yaylaları var. Onların da rakamları çok yüksek. Hmm, çok güzelmiş. Hmm. Ondan sonra ikincisi daha bir arkadaşımız aramış da Tahtalı Dağına Oraya çıktım. Antalya'daki. De. Evet. Sizce orası kaç metre Gizem Hanım? Ya orası ben 2000 civarında biliyorum ama belli bir noktaya kadar arabayla geliyorsunuz. Ondan sonra da... Katırlarla devam ediyorsunuz <gülüyor> belli bir noktadan sonra. 2000'in üzerindedir canım orası. Evet 2000'in üzerinde üç, rahat 3000 yani. vardır, vardır orası. 3000 vardır. Çünkü bize öyle geliyor değil mi Oktay? 3000 vardır. Orası yüksek. Vardır orası yüksek. Bize de öyle geliyor. En yüksek orası mıydı Gizem zaman? En, en yüksek orasıdır. Çıktığınızı. Evet, Siz yani şey, da, daha açık meylesemiyorsunuz o zaman. Bin... Yaylaların tam rakamlarını bilmiyorum çünkü de. Canınız yani çok... sağ olsun her yaylayı da bileceksiniz diye bir hikaye yok. <gülüyor> Ondan sonra bir de Antalya'da gene ehmalı e, gümbet var. Uçar su diye. Gümbet mi? Ege bak şimdi Oktay hemen gümbet deyince akla gelen ne var? Gümbet... Gümbette çıplaklar kampı var. <gülüyor> çıplaklar plajı. Ben çıplaklar koşarak uzaklaşıyorum. Çıplaklar <gülüyor> <gülüyor> Gümbet deyince ama bu da, tepedeki gümbet bu. Tepe ee, gümbeti. Çok teşekkür ama. ederiz efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim yine. Ne olacak şimdi? iki no. eşit durum Direfo var. Grafı ağzına tıkadın Gizem ya Hanım. Dağlar işte bu. Ben dağlar dağlar. Ben, hayır Gizem Hanım'la Yalçın Bey aynı seviyede. Evet. En yükseğe çıkana vereceğiz diye bir şey yok. Yok öyle zaten dedik zaten. De ya kimse diye. de demiyorum Atakule'ye çıktım ben diye bir tane diyen yok mu? Ben çünkü çok gariban kaldım bu durumda. Ben tahmin ediyorum en yüksek bir Atakule'ye çıktım yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Olcay Yağmur ben. Olcay Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Bulduk. Ee, en, Çıktığımızda en yüksek dağ soruyorsunuz herhalde Dağ değil canım daha çıkacaksınız en değil, yüksek yer. E, Bina da olur dağ da olur ha, Ben dağ olarak çıktım Siz dağ olarak Aha. çıktınız siz dağ olarak alalım o zaman Peki ee, az önce bahsedilen Tahtalı'ya baba ben de çıktım Onun dışında Artvin Boçka'da Karçal Dağı Karçal'da orası, orası ne kadardır? 3263. O Orası yüksek. <gülüyor> Net rakamla gelen dinleyicimizin hastasıyız. 3660. <gülüyor> <Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> ne <gülüyor> yapmaya çıktınız orada siz dağcılık mı yapıyorsunuz? Yoksa... Bizim arkadaşlar oralı 2800 küsur metrede yaylaları var orada kaldık. Hı -hı. Sonra zirveyi aşıp arkada Bulul Gölü vardı oraya gittik. Hadi ya zirveden zirveyi geçtiniz yani. Hı -hı. Gelmişken bir de zirveye mi çıkalım? E, ne olacak yani. zaten 2800 yani yani 300-500 metre ötesi. Az ötesi doğru söylüyorsunuz valla. E, oraya kadar gelmişken ayağınıza mı yapışır? E iki tur atarsınız. E, peki Olcay Bey teşekkür ediyoruz. Çok Şöyle sağ edelim. olun. Görüşmek i̇yi üzere hoşçakalın. Bu hani dalış dünyasında şey... E... ...kaç metreye daldın gibi bir şey yok ya. Hı hı. böyle bir O bir şey ifade etmiyor ya... ...dalgıçlar için. Hı hı. E, bu dağcılıkta da... ...kaç metreye çıktın diye bir şey var yok, mı? Yok. Yok değil mi? Eğer değil mi? nasıl Bizim maruki değilsen, o, bir o şekilde yani. bir şey yok. yani? Ne diyeceksin? 3200. 2800 ile 3200. Şöyle 5000'ler... ...6000'ler yok mu ya? Aa, ben oralara ben de... Yani ...3600'leri çok da. E, Atakule ediyorsun, Fahir bir şey diyorsun. Ha, ben mısın? bina olarak diyorum. Yoksa dağ olarak ben şimdi burada... Benim düşünceme göre de... E, ...2800 metredeyken... ...3500 metreye çıkmak bir şey değil yani. Çünkü senin düşünce onu tekrar eder misin benim düşünceme göre şey, hanımefendi 110 kat çıkmış yani ondan önce sıfırdı sıfır bir anda e, 30 saniye içinde helikopter, şey asansörle 110 kat çıkıyor hmm. ondan sonra tekrar sıfır iniyor beni etkileyen yoksa 3.5 saatte yavaş yavaş dağın tepesine çıkmak bilmiyorum bana bir bana oradan tersli. baktığın yerin de şeyi var o 3500 metreden nereye bakıyorsun 2800 metreye bakıyorsun sıfıra baktığın zaman güzel sıfıra bakın. Sana diyor. göre güzel olan şeyler <gülüyor> bak mesela bana göre de ne kadar yukarıda olursan mesela yukarıya baktığın zaman mesela e, güzel. Bak değişik. İşte değişik Sana göre en şey güzel Fahir? Ee, bana göre. E, en güzel Atakule tabii. Atakule. En güzel Atakule yani Doğru. henüz hiç çıkılmamış olandır en güzel yükseklik. ...diyoruz ve şey yapıyoruz... ...ne yapıyoruz? Reklam acı bakalım Reklamlarla devam edeceğiz herhalde sevgili dinleyiciler... ...hemen ardından da birkaç tane telefon alıp... ...Apronjet'le ilk seferde... ...biz de kimler uçacak onları açıklayacağız... ...ama son bir telefon var hatta bekletmeyelim... ...günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler, kime görüşüyoruz? Ahmet Ankara'dan. Ahmet Bey dinliyor siz de. E, hocam ben... E, ...şey örneğini vereceğim... E, yani ben Malatyalıyım. Bizim köyde bir Keçeli'nin kayası diye bir yer vardı. Hı. Bir saniye yazayım. Keçeli'nin kayası. Evet. Ben öyle abi. E, yer Keçeli'nin kayası. Ama şimdi küçük olduğumuzu da düşünün. Yani 10-11 yaşında belki 12 maksimum yaşındayız. Kaç metre? Yani yüksek. Hakikaten yüksek. Hala bugün bile gitsem yüksektir yani. Ama metre veremiyorum. Ama küçüklüğün de genç olmanın da verdiği şeyle... Herhalde daha da yüksek gözüküyordu gibi geliyor. O, onu paylaşmak istemiş. Oraya tırmandım diyorsunuz. Dünyanın değilim, en yüksek yeri denebilirim. En yüksek Çocukken yeri öyle. Keçeli'nin kayası diyorsunuz. Kaç diyelim ona? Beş bin falan değil mi ben? Değil mi onu? Beş bin diyeyim ya. Kaz hocam. Vallahi beş bin diyorum Allah. Siz canınız sağ olsun. Keçeli'nin kayası. Ay yanlış anlamayın. Yayında zengin görünsün diye böyle yapıyoruz birazdan. Ya on yaşın on yaşında çocuk için yani bin metre bile olsa ona en az iki bin üç bin gelir değil mi? Siz yani çıktınız on... mı on yaşında oraya? Nasıl abi? o çıktınız. çıktınız mı 10 yaşındayken oraya? Çıktım çıkmaya diyorum 12 olabilir. Hani çok da şey yaptı. 12 ise 5200 yaz faiz. Yazıyorum. 5200 13 yaşındaki çocuğun <gülüyor> o keçe elinin kayasına çıkması bence kanaat kullanılacak. Bence haber bir şey. değeri var bu olay. Evet ayı. kanaat kullanıyoruz. Ahmet Bey çok teşekkür evet. ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun, hoşça kalın. Voldansabla. Voldansabla modern sabahlar. Radyo otobüsü modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Afrojet'ten helikopter turu armağan edeceğiz. Bu sabah şanslı ve dinleyicimize. Pazartesi çarşamba, cuma günleri havalarda dolaşmayı sevenler programımızı kaçırmasınlar. Bu haftanın itibaren hediyelerimiz biraz ee, güzelleşiyor. akacak salı ve perşembe günleri de Arçakumluca'nın Deney adlı kitabından armağan edeceğiz dinleyicilerimize. O da güzel bilim kurgu meraklılarına hitap eden güzel bir roman. Ve Evet. Bu arada bizim e, tweetleriyle ulaşan dinleyicilerimiz var. Bir onlara da bakalım. İkiz Kuleler 415 ve 417 metreymiş. İyi, iyi. Metreymiş diyoruz. Nurdan Hanım bunu e, aktarmış bize. Ondan sonra e, Hamza Bey de Sultan Murat Yaylası 2000 küsür metre. Orada da bir ağaca tırmanmıştım. 2000 küsür artı 10 metre diyebilirim. 10 metre etmemiş. ağaç mı bulmuş? 10 metre ağaca tırmandıysa iyi maşallah. Kavak ki... tipi bir şey tırmandı herhalde. çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Kime görüşüyoruz beyefendi? Ergün Akçay, Ankara. Hoş geldiniz Ergün Bey yayınımıza. Meraklı mısınız sabahlarda dolanmaya? Havalarda dolanmaya merak da ben eskiden dağcılık yapardım. Şu anda 40 yaşındayım. 25-30 yaşlarda Otcu Dağcılık Akış Sporları Kulübü'nün yönetimindeydim. Evet. Öncelikle bir konuya açıklık getirmek isterim. O balayındaki arkadaş 3275 metre demişti ya tahtalı ana. Evet. 2375 metredir tahtalının zirvesi. 1000 metre, metre oynama olur. Oynama ya, olur normaldir dağcılıkta. balayında yani rakamların yeri değişmiş. Şimdi aşktan şey. ayakları yerden kesin. Aklı bir karışabada olduğu için tabii haliyle. Ne kadar aynen, kesildiği aynen. de belli oldu yani ayakları yerden. Aynen. Ayaklarınızı yerden bin metre bin metrek, keser. Bin metre kesmiş mutluluklar diliyoruz kendisine. Çok büyük bir sevgiymiş. Şey, tahtalı dağı, beydağları şeydedir, dağ, beydaları şeydedir, dağ silsilesinde en yüksek nokta sakınlar silsidir. 3062 metre, 3061 metre. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam şey. Ben en yüksek olarak size 5675 metre Demamet Dağı'nı söylemek istiyorum. Bu şey İran'dadır. Demamet şehrinde İran'ın şey ağır dağına bakar 5165 metre. Komşular yani aslında. Komşulardır. Biri birine bakar, biri birine bakar. Yani çok etkileyecilikçinin görünüşü. Starmış. En yüksek tırlandığım yer orasıydı gençlerinde de. Yalnız benim söylemek istediğim bir şey var. Bence hayatımda tırmandığım en yüksek yer. İlk okul çağlarında bize incir ağacından düşersen ölürsün diye bir şey öğretmişler. Ve korkardık biz incir ağacını görünce. Evet o iki şey için geçerli. Bir incir <gülüyor> ağacından düşen bir de eşekten düşen bir daha kalkamaz diye bir şey var. İlk de i̇şte olmaz diye denir canım. Evet. <gülüyor> bir incir ağacına çıkıp bir incir koparttık çocukken işte. Herki ağacın 2 metreydi, 4 metreydi ama bana yani yüzlerce, binlerce metre gibi geldi Öyle Son oluyor çocukken. Kadar. Bir taraftan da şeydir, heyecan da var. Şimdi incir ağacına çıkmış ya düşersem burada bir daha iflah olmam <gülüyor> aynen diye. Öyle ya. Aynen öyle yani. aynen Çocuk Son aklıyla çocuk... da iflah ne lan, iflah ne lan diye de öyle bir şey <gülüyor> İflah olamayacağım. Ona da çok takılmadan, yani çünkü ona takılırsa, çünkü düşebilir. İflahı düşünürken, öndeki dalı görmez. Ben sen adam olamazsın demedim, iflah olamazsın olamazsın dedim. dedim. <gülüyor> San Francisco sokakları yok mu? Aşk olsun. ben. Korkunç de. tarafı şey ya incir ağacından pat diye yere düşüyoruz. Şimdi 5600 metrede düşsen nereye düşeceksin? 599'e düşeceksin yani. Yuvarlanırsa en Bir şey yok yani şey. Zaten bu... İki ve emniyetli bir şekilde yani hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Soğuk Bu, oluyor yerlerde... mu peki? Onu merak ediyorum Ergün Bey. Yani bir. biz Ağustos'tu artı 4 dereceydi. Fakat i̇yi. Kışları ciddi şey. Sıkıntı yaratan yerler oluyor. Demanat gibi yerlerde. Burada eklemli olay basınç. Yani burada kondisyon çok önemli. Ben iki kere daha önce denemiştim onu. Birinde 5200, birinde 5300 metrede geri dönmek zorunda kalmıştım. Tıkandım diyorsunuz. Yani. Yani, Bunun kanamaya başlamıştı Şş. ve dağcılıkta yüksek diye bir şey yoktur. Çıktım çıkmadım diye bir şey yoktur. En iyi dağcı Kazasız belasız ekibiyle birlikte geri dönebilen dağcı. İnan yani. dağcıyı biz tebrik yani ederim. Siz çocukluktan başladınız o zaman dağcılığa. Yani ağaçla başladınız gerçi ama. değil <gülüyor> mi? Ben yani bu de ağaca de çıktıysam dağda çıkarım, Daha da çıkarım <gülüyor> diye. Dağda çıkarım diye. Valla bravo. Peki efendim. Çok teşekkürler görüşmek teşekkürler. üzere. Sağ olun. Demek ki yani biz. Yani... bir hata yaptık yani. yani hata bir hata çocukluğumuzda bir yerde hata yaptık. <gülüyor> Demek biz <gülüyor> bir hata yaptık. <gülüyor> o hatanın ne olduğunu bulacağız. Günaydın efendim. Son telefonumuza da merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hakime Akiyoğlu ben. Hakime mi? Hakime. Evet. Hakime. Hatırlamışsınızdır. Lelele le, le, Hakime. Evet. Lelele le, le, Hakime. Niye küstün? Neye küsmüştük orada? en biz kendimizi Niye tuttuk ama salime. siz bize zorlanın diye. Yani. Valla hakim hanım tutuyoruz. Gel beraber kaç, bir bak gidiyor makine diye de devam eden çok <gülüyor> hoş da bir şarkı. Işte, makine gitmeden yakalayayım diye aradım. Valla iyi yaptınız gözlerimiz söyledi yani o şeyi e, ezgiyi. Hakikaten ama San Francisco sokakları korkumuzdan e, Söyleyemedik. dillendiremedik. Hakim hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nereye çıktınız Hakime Hanım en son olarak? Vallahi alır. ben en yüksek kuleye çıktım. İşte aradığım <gülüyor> cevap. <gülüyor> Kimle çıktınız ve en son ne zaman çıktınız? En son çok çok uzun zamandı e, Kayseri'liyiz. Kayseri'den akrabalarımız gelmişti. Çocuk çocuk böyle kuzenler falan. Kayseri'nin neresinden Hakime Hanım? Dünya. Dünya. Halıcılığı evet. Halıcılığın mesela. yaman olduğu yer diye geçer. Evet aynen öyle. Ee, akrabalarınızı <gülüyor> al oraya mı götürdünüz? Evet onları gezdireyim diye gittim ki ben de ilk defa çıktım. Birlikte, Atakule. Atakule nereye çıkarabiliriz Nereye çıkarabiliriz diye düşünüp Atakule'ye çıkarabiliriz. Etkilendiler evet. mi peki akrabalarınız? Tabii onlar etkilendiler. Ay Hakimeciğim iyi ki getirdin bizi buraya resmen Ankara ayaklarımızın altında dediler ha, mi size? Evet, evet öyle oldu. Ben çıkmaya da 15 yıl oldu ya. Ya niye ben valla ben bir 5-6 yıl mı? Yok 7-8 yıl önce yani çıktım. Işte çok önce yani. O zaman şu Apron Jet'in e, uçuşunu, helikopter Ankara turunu yaptıktan sonra bir de toplaşıp Atakule'ye çıkalım Atakule mı? Atakule'ye çıkalım. Oktay, ben senin Dinle yukarı çıkınca aşağı tükürmenden korkuyorum. Nedense? Olur mu Fahir? En büyük korkumu niye yapayım? Niye sen öyle şey yapıyorsun yani ya? Yani işte onu atlatman için herhalde o mu gerekiyor bilmiyorum. Akire Hanım çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Güle güle. <Gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler artık programımızın sonuna geldik ve şanslı ismi açıklayacağız ama şanslı ismi açıklarken jürimiz çalışırken ben San Francisco sokaklarındaki gibi arabanın üstünden kayarak koşmak onu çalışıyorlar mı polisler? Ben bir onu soracaktım size bu sabah. Polisler değil oyuncular mı diyorsun? Hayır yani şimdi orada polis canlandırdıklarına göre hani bir koşarken hı. araba çıkıyor mesela trafiğin ortasından geçiyor hırsız San Francisco hı hı. sokaklarında polis arkasından geliyor tam o sırada önüne zınk diye araba geliyor ve böyle bir kaportanın üstünden kayarak gitme var. Hı, ya. Ama eğer üstünde şey yoksa ben şeyden korkuyorum Bazıların amblemi dışarıda çıkık ha, duruyor ha, ya. Arkaya girer o. Ha, diye arka e, kabayetlerimize falan. En gibi. tehlikeli şey. Kaporta üstünden kayarak koşma diye bir çalışma var mıdır acaba? Var tabii. O... Yok ya olsaydı polis akademisinin serisinden var, bir, bir yerde görürdük ya yok ya. Hı, ne yapıyorlar? Araya böyle bir e, koşu e, alanı yaratıyorlar. Arada arabalar mı var? Onun üstünden kayarak mı devam ediyorsun? Her yani... gibi. Kimisi kayarak gidiyor, kimisi basıp gidenler de giden var. Basıp giden de vardı. Hiç kaportaya öyle basılır mı? Adam düşünceli kayarak gittiğinde arabaya zarar getirmezsin ama basarak gittin mi lak diye hiç olur mu? Doğru. Evet, Neyse evet hadi şey şey yapam. Ben koşarak bir uzaklaşıyorum şu anda. Evet sevgili dinleyiciler San Francisco sokaklarında koştuk geldik ve şanslı ismi açıklıyoruz. Şanslı isim ee... Atakule'ye çıkan Hakime Hakim Hanım. Hakime Hanım olsun. Tebrik, Tebrik ediyoruz o bir tipi kararın seyretti. Hakime Hanım'ın ismi çıktı. Hakime Hanım o zaman sizle ilk turda görüşeceğiz. İlk turda sizle görüşmek üzere. Kayseri'den akrabalar gelirse ona denk getirin. Bence onları da alalım. Al, olur mu? Bir kişi alabilir Hakime Hanım. Nasıl kaç... olacak? Huzursuzluk çıkmasın akrabalar. Olmaz abi. Diğeri Olmaz. küser bir şey olur. Ee, bunlar... ama akrabalara söylemeyin yani helikopter turu kazandığınızı. Bunlar Çünkü hep gökyüzünde yani... yaşanan riskler riskler. Evet. Arkadaşlarım sizi bilgilendirecek hakim hanım. Ee, o zaman e, hoşça kalın diyelim bizde. Sevgili gençler modern sabahların sonuna geldik. Umarız güzel başlamıştır haftanız. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında sizlerle buluşacağız. Yeni bir güne birlikte başlayacağız. Hoşça kalın. İşler, sıkıntı. Dersler, stres